1359 numaralı konu, Hazreti Ömer'in bu hususta Kadı Şuray'a yazdığı mektup. Evet, Hazreti Ömer, Şuray'a şunu yazdı: Sana bir mesele gelirse onun hakkında Allah'ın kitabında olan hükmü ver. Eğer Allah'ın kitabında olmayan bir şey gelirse, Peygamber'in o husustaki sünnetine uyu. Eğer ne Allah'ın kitabında, ne de Peygamber'in sünnetinde bulunmayan bir şey gelirse, halkın üzerinde icma ettiğiyle hükmet. Eğer Allah'ın kitabında, Peygamber'in sünnetinde bulunmayan ve hakkında icma da olmayan bir mesele gelirse, o zaman iki şeyden hangisini istersen, onu yap, ister içtihat et, ister içtihattan kaçın, fakat aktihattan kaçınmak daha iyidir.